Damarlarına kadar işlemiş bu haram sevdaya mukabil Bilal Sana şah damarından daha yakın olduğunu söyleyen Ne yapalım kardeşim? Bizimkisi kara sevda. Geçmiyor. <gülüyor> bu işlerin neticesinde Merhametsizce tokatlar yemişsindir. Anladım ki onun sevgisi hariç her şey geçiyor. Ama bakarken neyi unutuyorsun abi? Timsahı çanta yapan bu kadın acaba beni ne hale sokar hiç düşünmüyorsun? Geçmez sandıklarım da geçiyor. Önce için geçiyor, sonra gözünün önünden anıların geçiyor. Ve daldıkça dalıyorsun Emre abi. Öyle bir hale geliyorsun ki eğer çevrede Osman herkesin bir haram sevdası varsa benim de olması lazım diyorsun. Sonra geçmez sandığın Kabuk tutan yaraların da geçiyor. Olmadı değil mi? İş yerine o gözle bakıyor musun? Bize söyleme. Git gece Rabb'ine söyle Ben de gidiyorum artık. Saat 9.35 geçiyor. <gülüyor>